2-1 Sesli Meram Karşı Radyo'da Sesli Meram 335 Karşı Radyo 207 23 Kasım 2021 Fark ettiğiniz bağlı ve birbiri içerisinde geçişkenlikleriyle hayata dair bir tevatür, bir meram, bir arzi hal, bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait işler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Ağırlıkla siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli meramın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar deneyimlenmiş olanın ötesine geçebilmiş olan, deneyimlenmiş ve bilindik zannettiğimiz pek çok şeyin ötesine geçmiş olan bir anormalliğin içerisinde yuvalanmaya devam ediyor. Memleket dediğimiz satım hal. Yıkım dahilinde dönemeçleri eşitçileri, Neredeyse aralıksız aşıp duran bir muktedirin insafına aleni bir biçimde rehin edildiğimiz yerin gerçekliği hakikatimizdir. Her devinimin mutlak teslimiyeti var etmek adına olduğu alenen müştereklerimizin talanına devam olan bir yerde olan bitenin tas tamamen çıktığı hakikatimiz kullanır. Yaralar bereler içerisinde hep yenilerinin kervana düzüldüğü, hep yeniden bedel diye talep olunan bir yerin meselesini artık yaşarken teyit eder buluyoruz kendimizi. Ne can güvenliğimiz söz konusu, ne geleceğin ne getireceğine dair tek bir emale. Her şey bir şimdinin dahilinde topyekün açık bir biçimde çürümeye reyn ediliyor. Muktedir hakikat diye var ettikleriyle toplumsal kazanımların o demokrasi isteminin, şu sahadaki yaşam iradesinin, geçinmenin, birlikte eylemenin alenen lavına çabalanmaktadır. Bütün bunların birlikte hep birden var edilen yerin meselesidir o hakikat. Ücret kotor alan her amle Yazılmış kanun diye de dayatılan her tahakküm ile arası ya da ortası olmayan bir tehdit döngüsü bütünüyle birlikte o yerin var edilmesi laftan çok daha fakir bir biçimde hakikat kılınıyor. Başefendinin başfaşistle beraber kurduğu hayalden de hakikatin ta kendisine taşıdığı ülke pratiği bir çürütücüdür, öğütücü. Öğüterek, yıkarak, hedef aldığını da zapt ederek o yerin imalini var eder. Düzen 20 koca yıldır ortaklık ile birlikte kurumsallaşan bir cerahatin mihmandarlarının elindedir artık. Yeni şablonun lafta koyulmasının her evresinde apayrı cürümlere, kötülüğün birlikteliğinde bir düzlemin var edilmesinin cerahati kesintisizdir. Bugün dünden karanlık, şimdi yarın umudunu tüketip derdesteden yerin hakaniyetli bir karşılaşması söz konusudur. Atılıp tutulanla hakikati bildirenin buluştuğu yerde kırılmalı ve kaçılmazdır. İyi de bu biteviye döngü dahilinde bir biçimde hep fecaatin üstünde ilerleyen yerde yüzleşme bahsi, hesap verme evresi hangi ara söz konusu edilecektir, nasıl? Bir gün gazetesinden aktarayım. Geçen hafta Merkez Bankası'nın işte para piyasaları bilmem ne kurulu toplantısını seyrettik biz hep beraber. Cümbür cinnet bir memleket halinde ee, ne acı ki hayatımıza vakit ayırmamız gereken sürelerde Başfaşistin ve başamirin ortak açıklamaları, başamirin kendi başına açıklamalarıyla bilmem ne. Dolar 10 lira 63 lirayı görmüştü. Avro'da o gün 11 lira 70 kuruşu e, gördü. Merkez Bankası toplantısı önerilmesine örtülü bir biçimde talimat vermişti. Faiz sebep, enflasyon netice, beraber yürüdüğümüz arkadaşlardan faizi savunanlar kusura bakmasınlar falan filan der. 18 Kasım günü de PPK toplantısından sonra orada işte 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapar Merkez Bankası. Olası kararı TL'yi dolar karşısında daha da zayıflatabilir. tabii bu zayıflık halinin neye tekabül ettiğini de memlekette her dakika görüyoruz. Şu anda 11 lira 35 kuruşlarda. Evet. Bir tirat halinde memleketin uçup kaçtığı, yükselip parladığı zikredilirken cerahatinin aslında güncellendiği gözlerden kaçırılmadan var edilir. Çünkü başefendinin ustalık dönemim diye bildirdiği bir güncellik içinde ekonominin kitabında yazmış olduğunu yazmakla övünürken MB yerine ne karar alması gerektiğine dair işaret fişeklerini çaktığı, zorun hiç olmaz denilen çürümenin daim kılındığı bir menzile varılır. Yönelimini sıradanın asgari bir yaşam pratiğine dair göz kayarak biçimlendiren muktedirin cerahat dolu ülke bakışı var ettiği şahsına münasır olan yerin çürüten tüketen bir sahne olduğu gerçekleri bir kere daha karşılığını bulur. Dolar, euro, sterlin, altın, gümüş benzeri emtiyaların yükseğe çok yükseğe tırmanmaları değil sadece gündelik yaşam pratiğinde artık bir mucizenin ta kendisine dönüşmesinin nişanesidir sorun teşkil eden her durumda yurttaşın bedel diyet ve benzerleriyle kuşatılıp Borçlandırılmış, geleceği şimdiden ipotek altına alınmış olmasının meselesidir hakikatimiz. Durmak yok yola devamın, yolmaya devam olduğu kısasına evrimini tamamlayan bir an, bir gün, bir sahne. Bugün hepimizin ortak paylaştığıdır ki buna dair pek çok şey etkilenebilir, eklenebilir de. Ee, ama ne yaygın medya ne artık mürekkep israfı olmaktan ötesini göstermeyen paçavra basın Bunların hiçbirini paylaşmıyor. Ne ekranlardan ne gazetelerden olan memleketin halini oluyor. Bu arada ekmekle ilgili bir spekülasyon var. 4 liraya çıkabilir diye. E, fırıncılar odası da zaten yok böyle bir şey falan. Aman falan diyor. Ama un yok. Bilmem ne yok. E, belki bunların üretiminde bir sıkıntı yok ama aracıların dağıtımında sorun var ve ekmek alamayacak memleket haline geliyoruz yavaş yavaş. Ve bununla da gurur duyulan bir ülke var. Ama yor var. Ama o. Otoban yaptı. Uçak dikti. Havalimanımız bile var. Herkes bize kıskanıyor. Bayi de güzel alay ediyorlar. Ama kimsenin farkında değil. Henry and Echo ile başlamıştık. Motion. Henry and Echo Motion ve Crystal Alice üçlüsü. Silent Show programın açılışını yapmıştı. Sol dip digital'dan. Sırada ikili var. Henry ve Echo Motion. Another Wave. Arkasından Nympho'yu konuk edeceğim. Liquor City etiketiyle Before Down parçası. EP ile aynı ismi taşıyor. Haftanın açılışını yaptık. Burası Sesli Meram. Biz Karşı Radyo'dayız. and <laughs> I karşı da devam ediyor. Dediğimiz gibi işte sabahın gündeminde vardı bu. Bir çuvalın iki haftada %75 zamlanıp 350 liraya çıktı. Ekmek yakında 4 lirayı bulacak. Erdoğan ekonomi kitabını yazmaya devam ediyor. Ahmet milletvekili Garopayla paylaşmıştı. Tabi düzeltme geldi ama nereye kadar bu düzeltme? Çünkü standart ekmeğin fiyatını 2.5 2.75'lerde tutup atıyorum. Gramajıyla oynayabilenler Gramajıyla oynamasa isminin içeriye katkıtlarıyla beraber, kattıklarıyla beraber e, buğdaylı, rüşeymli, şunlu, bunlu ekmek deyip işte 7 lira, 8 liraya çıkaranlar. Köy ekmeği deyip 10 liraya 12 liraya. Trabzon ekmeği deyip 15 liraya falan diye uzayıp giden. Hatta lüks sentlerde olup cevizli ekmek zeytinli ekmek falan deyip de farklı isimlendirmelerle beraber bir ticari meta haline dönüştürenler de var. Tabi şu an için Zam yokmuş. Varsın olmasın. Zaten en fakirin evine sokabildiği tek lokma şey e, asıl lokma zaten ekmek. Bari onda gözünleri olmasın diyor insan. İnsafına terk olduğumuz muktedirin var ettiği tüm cerahat saltık kural kanun kaide bütünlüğünün yıkımını değil aynı zamanda ekonomik yoksulluğu ve yoksunluğu da ihtiva eder bu sahnede. Bütünlecek bir biçimde siyasetler üstü bir tırpanlanma söz konusudur. Doların, euronun, altının ya da herhangi bir emtiyanın yükselmesi sokağa düşen hali hep ama her dem zamlardır artık dikiş tutmak yerine. Olabildiğince derin bir biçimde ayda 5-6 bin insanın hayatına kasteden bir salgını yeni ülkenin belki son nihai çatısı kılmak için gelen bir iktidarın en son Katar'a eklediği şey bu yıkıcılıktır. İyi ki de o pandemi var demeye getiriyor bir yerde muktedirdi zaten derinden kalıcı bir takım hani. içerisinde her bir sıradan hayatını kuşatıp 84 milyonun yüzde beş onuna tekabül eden azgın azınlığın haricinde yaşama şansının tanıtılması tamam yerle bir eden bir devletli halinin meselesi bugünün sorunusur sorgusudur güven duyulan ülkeden kaygının dibine taşınmış ve sıradan yurttaşın hayat hakkını hiç sayana geçiş tamamlanmıştır ki pandemi süreci boyunca ya da pandemi hani kapatma dönemi olarak değerlendiren kimi gerçekler var. Sadece kapatma döneminin işte var edildiği o işte 65-70 günlük süre boyunca bile hani bir vizyon geliştirdi. İnsanlar böyle yenilenecek, doğa şöyle uyanacak. Aman işte artık neoliberalizm çöktü, bilmem ne, komünizm geliyor, şu oluyor, bu oluyor, ne falan, nasıl yani. Daha beterine doğru yollanacağımızı okuyan sosyologlar, bilimciler, dil bilimciler ve özellikle de toplumsal gözlemleri kuvvetli olan sosyologların belirttikleriyle giderek robotik bir dünyaya varacağımız kesindi. Ve bunun ceremesini, bunun bir deney sahası haline geliştirip hani bahsettiğimiz bütün kavramları bir araya topladığınızda şu raddede. Yoksulluğun dibine itiliyorsun. Yoksunluğun ortasından yoksun kılınıyorsun pek çok şeyden. Ekmeğinden tut sütüne ee, belki araban vardır hani bilemem. Çıkar o cebindeki telefonun falan raddesine daha gelmeden pek çok şeyde kazıklanarak yaşamaya devam ediyorsun. Çalışıyorsun, çabalıyorsun en az e, 10 saat 11 saat. Eline geçen şey e, asgari açlık sınırı. E, asgari açlık sınırının da biraz daha üstünde bir meblağa tekabül etsin. O da çok zor. E, çünkü açlık sınırı 9 bin liraları falan doğru ilerliyor. Hani bunu biz değil, gerçekten kendi gören gözler için pek çok şey ortaya çıkartıyor ki Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükselişe rağmen 100 bas puanla faizle başladığı indirimlere 200-100 bas puanlarla falan devam etmesi. Politik faizini 15'e kadar düşürüyor ama bu düşürmenin sokağa bir yansısı yok. Daha büyük kazıklara dönüşüyor. Bunu dikenden aktaracağım bir Parti şey var. Ee, habere döneceğiz. Ama işte o ihtiyaç kredisi taşit kredisi, ev ekonomisi kredisi, işte bilmiyorum çocuğun okul masrafı kredisi, bilmiyorum ne kredisi belki de tatil kredisi herhangi bir kredi, hiçbirinde en ufak bir indirim yok ya da mesela ev kredisi indirime girdiği an söylendiği dakika ev kredilerinde atıyorum işte %5'i, 10'u, 15'i 20'si, kaçı veriliyorsa e, o ev fiyatına çoktan yansıtılmış oluyor zaten. E, çarpanlarımız değişiyor. Artık e, Küçücük senetlerde bir buçuk milyonlar, iki milyonlar konuşuluyor. Bir buçuk milyon TL, bir yani buçuk katrilyon lira eski parayla bunu biriktirebilmesi bir memurun benim gibi bir çalışanın ya da herhangi bir vasıflı da olsa vasıfsız da olsa herhangi bir çalışanın elde edebilmesi bordrolu imkansız paralar falan filanlar derken işte o bütün ümidin çalınmasına çıkıyoruz. Yani nasıl hayat hakkını içe sayıyor? İşte bu geçişlerle beraber sağlıyor devlette. De. Ee, yani demek o ki var edilenlerle ortaya çıkartılmış bir temel bir şey var. Ve bu temellik, e, bu temelin üstünden yükselen AK Parti zihniyetiyle MHP'nin ortaklığında artık hacamat edilen bir ülke var. Ve e, koronun kanınızın son damlasına kadar çekişin ve dibine vurun. Noktasında artık eminler Emin adımlarla ilerliyorlar bize nankörler Onlar vatan hainleri Bunlar belikiler bilmem neler Şunlar şunlar bunlar bunlar deyip Derken e, Bu tedbiri yani işte Bizi yekmeye çalışıyorlar falan filan Diyen e, varak gibi tiplemeler Var ki kendisi mafyadan 10 bin dolar alıp cukka yaparken iyiydi Neyse Onun da hakkını Allah verir herhalde Allah ee, sorar herhalde bilemiyorum He, amel defterini işlenmiş arkadaşlar öyle diyor amel defterini işlenmiştir herhalde info you are not the one <gülüyor> gerçekten tek başımıza you are not the one çünkü sizden farklı değiliz focus recordings yeni bir ekip melinki it's over random move on train x ile gelecek sesli meram karşı radyoda devam et bakalım Try istediğim. Kardeşimin almıyor ama 500'e de parası yok. E, e, ne olacak benim ürettiğime zam gelmiyor. Mazot benim traktörüm var. Sekiz küsür. Ben ne yapayım kardeş? Kaşıkla veriyor kepçeyle alıyor abla. Kaşıkla veriyor kepçeyle alıyor. Kaşıkla veriyor. Biliyor musunuz? Şimdi dış güçler eee yılda örnek veriyorum size 200 milyon dolar eee petrol olsun, benzin olsun bunları kara borsa yapıp bunları defoluyorlar. Şimdi Türkiye'yi vuracak bir şeyleri kalmadı. Elhamdülillah çok şükür. Şu an ekonomiyle vuruluyoruz. Şimdi biz bir, bir olmamız lazım. Milyon dolar nerede? 128 milyon dolar. Ben bundan payımı iyi istiyorum. Hani bir torba fıstık gübresi ya. Bir ton gübre 9000 lira olmaz. Ben gübreyi ucuz almazsam, ben mazotu ucuz almazsam her şeye zam gelir. Her şeye. E benim patatesim önüme gelsin. Eyvallah ama insanlar bir Tür Türkiye'de nüfusun yüzde sekizi köyde yaşıyor. Bu se sekizin de ikisi bayağı, ikisi çocuk olsa her yüz kişiden dört kişi üretiyor. 96 kişi yiyor. İnsanları şehirlere doldurdular. E ne var hani beton karın mı doyuruyor? Ben köyde üretmezsem herkes aç, yaşasın sosyalizm. Yaşasın devrim. Bu kadar net, bu kadar doğrudan hani hakir görülen bir Antepli çiftçinin bile ya da kimilerini hakir gördü diyelim. bize asla hakir görmüyoruz. Çünkü o insanların bize verebilecekleri o kadar fazla şey var, o kadar fazla duyulması elzem olan mesele var ki bunları fark edebilmek için e, bir tomar ekmek, bir tomar şey yemek lazım. E, farkındalılık için deneyim lazım ve bir tane daha kayıt var bunu da paylaşmak isterim hemen hazır vakit gelmişken onu da baştan bir çekelim. Eski ücret olmuş iki buçuk abi ha. beş kişilik bir aile nasıl kira 2000 kent nasıl gerisin? Niye geversin? Niye geversin? İnsanlar niye geversin? Eğitim var mı? Ekonomi var mı? Eşitlik hakkı var mı? Hiçbir şey yok ülkeye yok. Abi. Ne kadar? Bir test kitabı bile olmuş 80-90 lira. Olsun az bile ya. İz... Alma dayım, o zaman gebereceksin. ya. Şey Geberecek misin? Alma bir kere gebereceksin ya. İnanmıyorum. İnanmıyormusun? Gel, herkesin maaş veriyor. İnanmıyorum. Kime ya. veriyor? Herkese veriyor. Adam yalan söylüyordu. Ben ne yapayım yani? Yalan mı söylüyorsun? Söylüyor. Açık. Şu gözünüzü bir açın. Herkesin maaş veriyor. Diyorum. Gözünüzü bir açsınız, her şeyi göreceksiniz. Hiç de rahat değil, hiçbir yalan, şey rahat değil. Yalan şey değil. değil. 16 yıl boyunca okula okula alıyor, çabalıyor, azme kasar olmayı mı ediyorum? Dolar olmuş. Sen sana Türk parası? bir kere dolar kullanmak bile ablalar almak zorundayız. Dolar mı ilgilendiriyor, ilgilendiriyor diyorum. Sen ne işin var dolarına yani? Ne işin var? Her şey Türkiye'ye dolarla geliyor. Her şey dolarla geliyor ülkeye. Şey Niye dolarla gelsin? Adikasem gel ve benim ablalarım var. Ablalarım çalışıyorlar, ayakta durmaya çalışıyorlar. Babamla aşağımla çalışıyor, ablam mesela okuması gerekirken çalışıyor, bana bakıyor. Ben PGS'ye hazırlanıyorum mesela, benim dershaneye ihtiyacım var, test ihtiyacım var, yok. Herkesin arasında en evet. güçlü araba var. Yok, Kim benim yok, bilmiyor. benim yok, benim yok, onun yok, kimin var? Ben baktım, benim ben yok, benim Bir adam dinle siyaseti karıştırmış, siz geliyorsunuz diyorsunuz ki, yok adam Allah diyor, ona oy veriyorsunuz. 14 yaşındakiler fark ediyor. Sadece sorunumuz da biliyor musun? ülkedeki 60 yaşında şu hani şey görenler, kendini lüste görenler insanların sorununu. Biz fark ediyoruz, anlıyoruz çünkü cidden yok. Hani diyor ya altında arabam var, öyle bir şey yok, benim altında arabam yok. Ya bile olmuş 95 lira hala gelmiş diyor ki, yok biz e, en yüksekteyiz, Avrupa'dan ilerideyiz diyor, insanlar e, geçinebiliyor. Kimse, Bu kadar kesintisiz, bu kadar gerçekten sokağın içerisinde çocuk denilen küçük yetişkinlerin ortaya saldıklarıyla ve anlattıklarıyla beraber karşısına çıkan yok kardeşim ben inanmıyorum, geçinmiyorsa gebersin diyebilen bir cüretin karşısında. Siz ne söyleseniz söyleyin, ne, ne söylerseniz söyleyin, ne anlatırsanız anlasın. Bütün te te tekniklerimler te tek… bir kenara gidiyor. Doğu çevrede de önemli bir haber var. Aramekin Duran şöyle söyleyeyim. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Enflasyon Araştırma Grubu Kurucusu Profesör Doktor Veysel Ulusoy ile konuşur. Yani bu bayağı uzun bir titir ama işte bu enflasyonun asıl rakamlarının ne işte 150 olduğunu ortaya seren bir e, haberdir bu. Kurlardaki son yükselişle ilgili de konuşur. Faiz indiriminden sonra elde ettiğimiz piyasa sonuçlarına göre raflara yansıyacak inanılmaz bir fiyat artışı Bugünden itibaren yani geçtiğimiz haftadan itibaren geçerli olmak üzere hissedilir hale gelecek. TÜİK enflasyonu da %30'lara doğru yakın sayacaktır der. Bir ay önce 50'yi bulmuş araştırma grubunun en an ortaya çıkardığı şey. Türkiye'de %19'larda 20'lerde enflasyon diye geçiştiriliyor. 2022 yılında enflasyonun da %30'ları görebileceği ifade ediliyor ki hani birbiri içerisine geçmiş. Birbirinin tamamlayıcısı haline gelmiş bir yıkım şablonu aslında meramında özetini oluşturuyor. Hani her şeyden çok çabuk sıkılıyoruz, çok çabuk işte tükeniyoruz, bilmem neyiz, şöyleyiz, böyleyiz derken hayatımız tüketiliyor. Buna dair de yetkin ve en endişe verici halleri her şekilde sosyal medyada görebilirsiniz ya da sokağa çıktığınızda insanların gerçekliğini fark edebilirsiniz yaşadıkları gerçekliği. Bunu ana akım yayında veya ana akım paçavrasında paçavra yayın organlarında duyabilmek imkansız gibi. Melinki, Time and Time Again ve hemen arkasından Unknown Artist e, titrini kullanan bir proje. The Other Side Focus Recordings'ten ikinci çalışma bu haftanın arkasına feda ederim. Hazret konuşup kabine sonrası konuşunca dolar da 11 lira 50 kuruş seviyesini tekrar bulur. <gülüyor> Kur ve faizi oyununu farkındayız. Kurdaki yükselişi bahane edip hiç mi mantıklı izah olmayan faiş fiyatlar yapanlara fırsatçılara göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine bineceğiz dedikten sonra 11.47'yi Türkiye tarihinin rekorunda kırmış. 11.50'yi de gördü şu anda. Ee, başefendinin Efendi'nin. <gülüyor> Memlekette ne hallere koyduğu ya da memleketi ne hallere dönüştüğünde idrak karşımıza çıkıyor. Bu arada Hamit ve Reşit Altınları, Osmanlı geleneğiyle olarak devam eden Hamit ve Reşit Altınları'nın ikinci kalite ya da daha ziyade çakmaların piyasada olduğu bir kuyum piyasasında İKO yönetimiyle darphane arasında bir anlaşma gibi bir şey söz konusu olur. Bu olumsuz sonuçları engelleyebilmek için e, ayırt edici özelliklere sahip olacak şekilde Darfane tarafından basılacağı da bildirilmiş ama ne zaman çıkar Allahlık tabi bu da ayrı bir konu şöyle ki bağlayalım eşikler aşıp duran muktedirin insafını aneni bir biçimde rehin edildiğimiz yerin gerçekliği hakikatimiz kılınmaya devam ediliyor bütünüyle bir yıkım artçıları ile hafta geçirilir sonsuz bir güvenle atıldığında mangalda kül bırakılmayan kendi kendine yeten ülke tahirinde fos çıkmasının kaçıncı defasıdır artık kestirilemeyendir bir biçimde iyi akşamı eksiltilirken doğrudan goygoya doyulmayan şeyin düz, basit bir yaşam pratiği olduğu gözlerden kaçırılır. Onca gümbür gümbür gelenin sadece bir dolar, euro, o şu bu krizi değil, aynı zamanda günlük hayat halinin de nihayete erdirilip sonlandırılması olduğu yüzümüze çarpmaktadır. Bir biçimde yaşamak eyleminin hacamat olunması vaat edilendir. Coğrafyamızın kendi ekseninde bir hayat biçimi bina ettiği, aralıksız her sorundan daha da güçlenerek çıktığı iddia olunur. Gel gelelim 20. senesindeki muhtelerin varabildiği eşik, başlangıç noktasında teslim alındığı ülkeden de uzak değildir. Enflasyon araştırma grubunun ortaya koyduğu enflasyon verisi dahi düzenin var ettiği uçurumunda esaslı bir özetleyicisidir. Hülasa 2001 krizi ya da 1994 krizi, artık zarileri siz atabilirsiniz, 94 ya da 2001 krizi kadar kalıcı olan, Ekonomik çöküşünde her neye mahal verdiği o emtia tablolarında değil gün bir gün bir maaşla hayatını idame ettirmeye devam olunanların mücadelelerinde belirgindir. Muktedir'in insafına terk bulunan yaşamsallık bahsidir. Tükenişin kıyısına her gün sıfıra sıfır elde var sıfırla geçiştirilen bir sahnede o yaşam pratiği delik deşik kullanmıştır. Biz hep 50 liralık yaşıyoruz diye bildirenler için dahi zangır zangır zilin çaldığı bir zemin var edilendir. Biz hep 50 liralık yaşıyoruz. Kuşatılan, tükenişe sevk olunan, yerle bir edilen aslında müşterek bir hayat imgesidir. Aynı gemi lafsının da duvara çarptı. artık bilmiyoruz. Kaç yüzüncü örnek yaşatılandır. Takdirinize paylaşalım iyi günler demiştik. Aynen öyle. Burası Karşı Radyo. Unknown Artist ile veda edeceğim in the morning. Focus Recordings'tan. Anlattığımız şeyler hepimizin hayat hikayesi. Ve burada olanlar. Bu memlekette olanların hakikati ancak basit bir biçimde değil. Çokça sıkılarak, çokça dert edilerek üstüne giderek, ama sorgulayarak, ama çabalayarak, ama yeni yollar açarak, müşteriklerimizi savunarak söz konusu olacaktır. Sesli Meram, Karşı Radyo'nun bize imkanlar sunduğu olanaklarıyla beraber yayında Karşı Radyo'nun alternatif ve anarşizan seslerinden birisi. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Into the morning, in the morning... Haftanın vedasını oluştur. Düş.